31. Bölüm Evs bin Samit artık ihtiyarlamış bulunuyordu. Ama ihtiyarlık tek başına gelmemiş, hoşa gitmeyen bazı halleri de peşinden sürüklemişti. Titizlik, sinirlilik, hasizlik bunlardandı. Olur olmaz her şeye sinirleniyor, gönül kırıyordu. Ailenin tatlı günleri arkada kalmış, huzursuz eden olaylar birbirini takip eder olmuştu. Bir gün havle bir kadının sadece kocasından isteyebileceği bir iş teklif etti. Evs birden köpürdü, bağırıp çağırdı. En fenası da, bundan böyle senin sırtın bana anamın sırtı gibidir demesi oldu. Araplara göre bu bir boşama şekliydi. Karısını kendisine hiçbir zaman nikaha düşmeyecek bir kadına benzeten adam onu boşamış oluyordu. Havle beyninden vurulmuşa döndü. Yıllar yılı sürüp gelen bir evlilik ortada bir sebep yokken mahvedilir miydi? <Gülüyor> Teklif edilen iş olmayacaksa hayır denilir olur biterdi. Bir müddet sonra Evs'in sinirleri yatışmış, içi pişmanlıkla dolmuştu. Bu defa aynı işi kendisi teklif ettiyse de havle razı olmamış, bundan böyle Resulullah Efendimiz'e gidip onun ne diyeceğini bilmeden bir araya gelmemiz mümkün değil. Git ve sor demişlerdi. Evs bu teklifi de kabul etmedi. ''Ben vallahi Peygamber Efendimiz'e bu işi için gitmekten utanırım.'' dedi. Utanmak hiçbir işi halletmezdi. Ortada bir dert vardı. Ve çare bulunması gerekiyordu O halde ben Efendimiz'e gider Durumumuzu arz ederim hable kalktı yerinden Mevlasına yalvara yalvara ilerledi Farik aynat Efendimiz'in bulunduğu yeri sordu Öğrendi İki dakika sonra Hazreti Ayşe'nin kapısına gelmişti İzin istediği içeri girdi Ya Nebiyallah Evs benimle evlendiği zaman gençtim Arzu edilen bir kadındım Yaşım ilerledi ona birçok evlat verdim. Şimdi beni anasına benzetti. Kimsesiz bırakıverdi. Eğer bana bir kolaylık bulur da yine onunla geçindirebilirsen memnun olacağım. Ey Allah'ın Resulü! Şu bizim halimize bir açıklık getir. Havle'nin anlattıklarını dinleyen Efendimiz, Bana bu konuda şimdiye kadar bir şey vahyedilmedi. Benim görüşüme göre ona haram olmuşsun cevabıyla mukabil ettiler. Havle irkildi. Vallahi boşuma sözü söylemedi ya Resulallah. Bana göre haram olmuşsun. Kurbanın olayım ey Allah'ın Resulü. Bir çare bul. Fakat Peygamber Efendimiz başka türlü cevap vermiyorlardı. O zaman havle yüzünü güve çevirdi. Gözlerinden yaşlar aka aka. Allah'ım halimi sana şikayet ediyorum. Küçücük çocuklarım var. Onları babalarına bırakırsam perişan olurlar. Yanıma asam aç kalacaklar. Sen biliyorsun Halim Allahım diye niyaz etmeye başladı. Durmadan ağlıyor. Bu anlamda sözlerle halini arz ediyordu. Ve nihayet Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'de vahiy halleri görmeye başlayınca havliye işaret ederek susturdu. Havle kalbinde çalkalanan bin türlü heyecanın eşliğinde, gönülden yaptığı dualarla sessizce bekledi. Nihayet Resulullah Efendimiz, vahyin şiddetli baskısından kurtuldu. Gülümseyen gözleri aziz misafirine çevirdi. Müjdeler olsun sana ey havle! Daha sonra gelen vahyi okumaya başladı. Allah, kocası hakkında sana başvuran, ve halini Allah'a şikayet eden kadının sözlerini işitmiştir. Allah seninle onun arasında geçen konuşmayı işitiyor. Çünkü Allah her şeyi işitendir, görendir. Sizden zihar yapanların, eşlerini analarına benzetenlerin hanımları onların anaları değildir. Onların anaları kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar münasebetsiz ve yalan söz söylerler. Allah Teala ise affedendir. Bağışlayandır. Kadınlarına zihar yapan, sonra da sözlerinden dönenler, hanımlarıyla birleşmeden evvel ceza olarak bir köleyi azat etmeleri gerekir. Size bu konuda böyle öğüt verilmektedir. Allah işittiklerinizden haberdardır. Azat edecek köle bulamayanın ailesiyle birleşmeden evvel iki ay peş peşe oruç tutması gerekir. Buna gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Beyan olulan bu ahkam Allah'a ve peygamberine inanıp alıştığınız cahiliye adetlerini bırakmanız, meşru olan ahkamını bilmeniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Havle bu ayetleri gözyaşları dökerek dinledi. Ancak bu defa yanaklarına süzülen yaşlarda memnuniyet duyguları vardı. Niyazını dinleyen ve çare bulan Mevlasına hamd ve şükür duygularını takdim ediyordu. Haber gönderildi, evs çağırıldı, ayetler ona da okundu. Durup dururken sinirlerine ve diline hakim olamamasının başına açtığı derde çare bulunmuştu. ''Bir köleyi hürriyete kavuşturacak güce sahip misin ey evs?'' ''Hayır ey Allah'ın peygamberi, köle alacak gücüm yoktur.'' ''İki ay peş peşe oruç tutabilecek misin?'' Evs, ''Nerede o güç?'' der gibi başını salladı. ''Günde üç öğün yemezsem gözlerim kararıyor.'' dedi. ''Altmış tane fakiri doyurabilir misin?'' ''Ben kendi ailemi bile doyurmaktan aciz bir insanım ey Allah'ın peygamberi.'' Bütün yollar kapanmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz o zaman şöyle buyurdular. ''Ben sana 15 koşam koşan hurma vereyim. Bereketli olması için de dua edeyim.'' Böylece evis ve havlenin arası bulunmuş oluyordu. Aile düzeni yeniden kurulmuştu. Havle bundan sonra yıllarca yaşayacaktı. Cahiliye devrinde yer tutmuş bir adetin kaldırılmasına, ve hakkında özel surette ayet indirilmesine sebep olması zihinlerde tatlı bir hatıra olarak kalmıştı. Hazret Ömer'in halifeliği günlerinde Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyle yürümekte olan Hazret Ömer, ihtiyar bir kadın tarafından durdurulur. Uzun uzadıyan meşgul edilir. Hazret Ömer bu ihtiyar kadını bir elini onun omzuna koyarak dikkat ve itinayla dinler ondan ayrıldığında Kureyşliler ey Ömer bugünkü gibi garip iş görmedik şu ihtiyar kadın seni durdurdu ve bu kadar meşgul etti Kureyş'in ileri gelen bu kadar adamını beklettin dediler yazıklar olsun size kimdir bu biliyor musunuz bu kadının şikayetlerini yedi semanın ötesinde yüce Mevla dinlemiş ve hakkında ayet indirerek gönlünü almıştır bu Havle binti salebedir. Vallahi geceye kadar gitmeseydi yine usanmadan zevkle dinlerdim onu cevabıyla mukabele etti. Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Ubeydullah bin Cahş ve Ümmü Habibe'den meydana gelen aile bir zaman huzur içinde hayatlarını devam ettirdiler. Fakat bir gün Ubeydullah sürpriz bir haberle geldi. Önemli bir karar verdim ey Ümmü Habibe. Nedir kararın? İslam dinini terk ediyorum. Ümmü Habibe birden şaşırdı. Kulaklarım yanıyordu. Rüyada mıydı? Bunu bilemedi. Elini ısırdı, alnına vurdu. Uykuda olmadığı şüphesizdi. Neler söylediğinin farkında mısın sen? Ben dinleri araştırdım, karşılaştırdım. İslam dinini de Hristiyan dinini de inceledim. En doğru dinin Hristiyanlık olduğu kanaatine vardım. Eski dinime dönmekten başka bir şey beni avutamayacak. Ümmü Habibe ellerini yüzüne kapadı. Saçlarından yakalanan ve duvara çarpılan bir kadın ne hale gelirse öyle olmuş donup kalmıştı. Neler oluyor sana karıcığım neden sarardın? Eller yüzden çekildi. Bir çift yaşarmış göz. Saflığın ve berraklığın en üst derecesinden baktı. Şefkat ve merhametin en son noktasından gelen bir sesle. ''Beni üzüyorsun ey Ubeydullah'' dedi. ''Verdiğin bu kararı hemen değiştirmeni isterim. Bu gece seni rüyamda pek fena bir vaziyette gördüm. Gel beraber yalvaralım. Rabbimizin bağışlamasını dileyelim.'' Ubeydullah oralı olmadı. Sen de benim dinime gir karıcığım. Şundan emin olasın ki beraberce en doğru karar vermiş olacağız. Gördüğün rüyanın doğru olduğuna inanmıyorum. Ümmü Habibe başını salladı. Bu olacak şey değil ey Ubeydullah. Ben Mekke'yi buraya kadar gelip de Hristiyan olayım diye terk etmedim. İslam dinini terk edeceksem baba yurdumdan niye ayrılaydım? Bir daha böyle teklif beklemiyorum. İslam dinini kabul etmediğin takdirde senin dinin sana benimliğinin banadır. Söz burada kesildi. Ubeydullah doğru ve yerinde bir karar verdiği inancıyla avunurken yıllar yılı bir yastığa baş koyduğu kocasının bu uğursuz kararıyla Ümmü Habibe'nin gönlü kırıldı. Cayır cayır yandı. Bir zamanlar Kureyş kabilesini putlarına kurban keserken seyreden ve hak dini bulmak için Mekke'yi terk eden dört kişiden biriydi Ubeydullah. Onları bu haliyle gördükten sonra, insanlar putların kulları olamaz. Gelin Allah'ın razı olduğu İbrahim dinini arayalım.'' demiş ve bu karar üzerine ayrılmışlardı. Ubeydullah bir zaman dolaştıktan sonra Hristiyan olarak dönmüştü Mekke'ye. Daha sonra, Resulullah Efendimizin önünde şehadet getirerek Müslüman olmuş, müşriklerin çıkardığı huzursuzluklara seve seve katlanmış, dinini muhafaza edebilme gayesiyle Habeşistan'a hicret etmişti. Ubeydullah'ın bu hareketi Müslümanların gönüllerini yaktığı kavurdu. Onu buldular. Aklını başına topla ey Ubeydullah! Sen ne yaptığını bilen bir insan olmalısın dediler. Fakat o, aklımı başıma topladığımın Bundan daha açık delil olur mu? Bakın ben gözümü açtım. Siz hala kırpıştırıp duruyorsunuz cevabıyla mukabele etti. Köpek yavrusu gözü kapalı doğar. Birkaç gün göz kapaklarını kırpıştırır dururdu. Bu söz ne yaptığını ne yapacağını bilemez halde şaşkın şaşkın duran insanlar için kullanılan bir darbı meseldi. Ubeydullah bundan böyle Mekkeli arkadaşlarıyla karşılaştıkça onlara bu darbı meselesi tekrarlayacak, dalalet yolunda bocalayıp durduklarını hatırlatacaktı. Öteden beri içki içerdi. Hristiyan olduktan sonra içkiyi daha da artırdı. Hayatının son günlerini gözden geçirse günden güne fena duruma düştüğünü fark edecekti. Fakat onun düşünce kapısı kapanmıştı. Müslümanların ''Gel ey Ubeydullah, tevbe et.'' ''Biz de senin için Mevlamıza yalvaralım.'' şeklinde yaptıkları teklifleri şarap kokan dudaklarını bükerek cevaplandırdı. Acıyarak bakan gözlere kendi de acıyarak baktı. Yollar böyle ayrıldı. Fakat Ubeydullah bundan sonra fazla yaşamadı. Yakasına sarılan ecel ona bir iki dedirtmedi. Aldığı gibi hesap ve ceza aleminin kapısından içeri tıktı. Böylece Ubeydullah vatanından ve dininden mahrum bir kişi olarak garipliğin en son basamağındayken ayrıldı dünyadan. Kara bir yüzle kara toprağa girdi. Ümmü Habibe dul kalmıştı. Bir zamanlar sevdiği, saydığı fakat dinini değiştireli iyiden iyiye soğudu kocasının ardından gözyaşları döktü. Onun Hak din aşığı bir insanken hak dine sırt çevirmesine ebedi saadeti kazanmışken kaybetmiş olarak dünyadan ayrılmasına ağladı ağladı. Artık onun ardından rahmet dilekleri gönderme imkanı da olmayacaktı. Ebu Süfyan gibi kavmini tek parmağında çevirecek kabiliyetli bir adamın kızı gurbet ellerde du bir hanım olarak yaşayacaktı. Mekke'ye geri gidemezdi. Artık Ömrünün geri kalan kısmını burada bu şartlar altında geçirecek, alnına yazılan neyse onu görecekti. Haftalar, aylar birbirini takip etti. 6. yılın Şevval ayındaydı. Bir gün 8 kişilik bir grup geldi Medine'ye. Sıska yüzlü, şiş karınlı, ilk bakışta hasta oldukları belli olan insanlardı. Müslüman olmak üzere gelmişlerdi. Resulullah Efendimizin huzuruna vardılar. Şehadet kelimelerini söylediler. Müminlerin arasına katıldılar. Bu adamların bir kısmı Ukıl, diğer kısmı Ureyne kabilesindendi. Yüzlerine bakanların yürekleri üzüntüyle doluydu. Mescidin sofrasında barınan kimsesiz Müslümanların yanında onlara da yer gösterildi. Onlarla birlikte yiyip içecek, hayatlarını onlar gibi devam ettireceklerdi. Bu adamlar bir zaman Medine'de kaldılar. Fakat geçen günler onların hastalığını artırdı. Karınları daha da şişti, yüzleri daha da biçimsiz bir hal aldı. Renkleri eski günlerini aratacak bir sızkalığa püründü. Bir gün Resulullah Efendimiz'e hallerini arz ettiler. Medine'nin havasını götüremedik, daha da perişan olduk dediler. Bu sözleriyle sadece hakikati anlatmış oluyorlardı. Resulü Ekrem Efendimiz Medine'ye 3-4 mil uzaklıkta otlatılan develerden istifade etmelerini emretti. Adamlar bu emri memnuniyetle yerine getirdiler. Medine'yi terk ederek Kuba köyü yakınlarında Zülcerr adı verilen yere çadırlarını kurdular. Çobanlara Peygamber Efendimizin emri ulaştırıldı. Adamlar orada beslenmeye başladılar develerin sütlerinden içiyorlardı. Buranın havası onlara yaramıştı. Yüzlerindeki sıskalık yavaş yavaş siliniyor, karınlarındaki şiş iner gibi oluyordu. Bundan böyle sıhhatlerinin geri geleceğine onlar da inanmışlardı. Aydın'a doğru programımızın 131. bölümünü dinlediniz.